Zorla yaptırılan yeminin yerine getirilmesi gerekir mi diye sormuş izleyicimiz. Evet. Ağuzi billahi minis Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu selamu aleyh rüsullahi. Bizi izleyen herkes saygıyla selamlıyorum. Ee, Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billahi ve affadu eymanikum. Yemilerinizi koruyun, muhafaza edin buyuruyor. Meşru yani dine ayete, hadise uygun bir şeyin yapılması veya yapılmaması ile ilgili bir yemin yapılırsa bu yeminin tutulması gerekir. Eğer bozulursa yemin kefareti gerekir. Evet. Ama e, siz öyle bir şey yapmamaya yemin ettiniz ki aslında dinen yapmanız gerekiyor. Mesela halanıza kızdınız. Bir daha görmeyeceğim dedik. Bir daha seni ziyaret etmeyeceğim. Vallahi billahi ziyaret etmeyeceğim dediniz. Evet. Bu yemininizi tutmamanız lazım. Evet. Bozmanız lazım. Yemininizi bozacaksınız ve e, halanızı ziyaret edeceksiniz. Yemin kefaret edeceksiniz. Prensip olarak yemin bu. Evet. Delim ki sigara içmeyeceğim diye yemin ettiniz. Vallahi bir daha sigara içmeyeceğim dediniz. İçmemeniz lazım. Evet. Eğer bu yeminizi bozarsanız günahkar olursunuz. Bir de e, tabii e, yemin kefareti ödemeniz gerekir. Şimdi birisi ge getirdi size zorla e, yemin yaptırdı. Ne diye yemin yaptırdı? Sana bir sır söyleyeceğim. Bunu kimseye söylemeyeceksin. Bak söylersen, işte şöyle yaparım, böyle yaparım, asarım, keserim. Yani tehdit etti. Evet. Ee, Siz de gayri ihtiyarı istemeden aslında e, yemin etmek istemiyorsunuz. Size zorla, baskıyla yemin ettir. İşte e, eğer yemin etmeseniz diyelim ki işinize, malınıza, canınıza, ailenize bir zarar, zarar yani. geleceği kesin ise o zaman o yemini tutmakla yükümlü değilseniz. Evet. Niçin? Delilimiz nedir? Peygamber, Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerife Rufiyan ümmeti evet. el hata'u ve nisyanu ve rihu aleyhi. Ümmetimin üç konuda sorumluluğu kaldırılmıştır. Bir şeyi hata ile yaparsanız evet. unutarak yaparsanız üçüncüsü de size bir başka bir başkası baskı yaparsa yani baskı ile yaparsanız e, o takdirde onun sorumluluğu olmaz diyor. Dolayısıyla e, bu kişi e, hani eften eften böyle basit sebeplerle değil de gerçekten bir tehdit söz konusu ise o tehdit ya sizin canınıza ya işinize ya malınıza ya aile fertlerinize bir e, bugün yarın öbür gün bir zarar geleceği söz konusu ise ee, bu takdirde o yeminizi tutmakla yükümlü değilsiniz. Zaten isteyerek yapmamışsınız. Evet. İnsan başkasının baskısıyla yaptığı şeyden dolayı sorumlu, sorumlu değildir. Diyelim ki içki içmek haramdır. Birisi sizi şakanıza dayadı. Dedi ki bu içki içeceksin yoksa öldürürüm. Veyahut da işte şöyle yaparım böyle yaparım dedi. Yani siz Keren bunu içtiğiniz zaman günahkar olmazsınız. Zaten Hı. bir adamın günahkar olması için ee, isteyerek, bilerek yapması lazım. Kasıtlı amden yapması lazım.